Sevduğum sende şimdi Yaz tutmanın sırası Yaz tutmanın sırası Sende çok çekturmuştu Etme bulma dünyası Etme bulma dünyası Gece oldu yaylada Yıldızları toplasan Yıldızları toplasam Hepsini boncuk yapıp Saçlarına balasam Saçlarına balasam Yer senin ellerinden Su içsem yudum Su içsem yudum yudum Dün gece yastığında Saçlarınla uyudum Saçlarınla uyudum Dün gece yastığında Saçlarınla uyudum Saçlarımla uyudum. Günaydın. Bu sabah size geçtiğimiz yıl Maca El Vadisi'nde Marsist grubunun solisti Korhan Özyıldız'ın söylediği, benim de gizliyle kaydettiğim bir şarkıyı dinlettim. Sevduğum söyledi. Orhan. Bu akşam bir etkinlik var onun duyurusunu yapmak ve oradaki sanatçılardan eserler çalmak istedim size. Haberler de vereyim istiyorum. Marsis grubu sahne alacak. Ayrıca Ayşenur Koli var, Erdem Akın, Fatih Yaşar, Hikmet Akçiçek, Kenan Yaşar, Komik Günler, Luxus, Marsis, Onur Şentürk, Salih Yılmaz ve Yolda. Elbette ki bir Karadeniz etkinliğinde on olmazsa olmazı Tulum olacak. Bu etkinlikten birinin daha bir kaydını çalmak istiyorum. Bu arada demin çaldığımız sevdiğim şarkısını Fatih Yaşar albümünde söylüyor. Onun da yorumu güzel ama ben Korhan'dan dinlemeyi tercih ediyorum. Şimdi Erdem Akın yerel bir müzisyen, çalmıyım şimdi? Bir müzisyen Erdem Akın. Onu da bir gün aydın demiş olalım. Ondan Balnilerin Destanı'nı dinleyeceğiz. Babam çuklanut da yolunu gözler, Verma tergi rafi yüreği patler, Aklini sitratur deri atlar, Gitti bir olunguz geriye adanmez, Aklini sıçratır deriyatlar Gitti bir olunguz geriyadanmez Yurudun yeyliya ne heves ile Anan dağlar dey boyuk sesiyle Ezrail canımı aldı kast ile Gitti bir olunguz geriye adanmez O çözümü eve götürmayun İçtuğun pığarlar daha akmayun Ana baba canun guzi yakmayun, gitti bir olun guz geri adanmez. Ana baba canun guzi yakmayun, gitti bir olun guz mes Terpânun sevapinde elumun kani, ana çarelukte ararsen beni. Yürüdün yeli ya bir olun hani, gitti bir olun göz geri yadanmez. Yürüdün yeli ya bir olun hani. Gitti bir olunguz geriye adanmez Muslukten görendi biz umduğunca Anama babama verdim bir acı. Yeşilli parlıyor gelinin tacı Gitti bir olun gus geri yadanmez. Yeşilli palliyor gelinun taci. Gitti bir olun gus geri adanmez. Balliler un sertte kuşlar ot mesut. Anam ben sus yaylalara git. Mesun. İki tane de var merak etmesun, sun Gitti bir olunguz geriyadan mes İki tane de var merak etmesun, sun Gitti bir olunguz geriyadan mes Yorudum İzmir'a e, şengül kalbımda. Şoför çal kornayı bakoz dibinde. Her halde duymadı yok idi evde. Bizum sevdalığın geldi gerisi. Erdem Akın'dan. Ballilerin destanını dinledik. Erdem Akın da bu akşam The Mekan'da, The Mekan'ın terasında sahne alacak. Bu Yeşil Yol etkinliği, esasında Fırtına İnisiyatifi'nin bir etkinliği burada sahne alacak. Dinlemek isterseniz ben kendisini canlı dinlemiş şanslı insanlardanım. Bu dinlediğiniz kayıt da e, sanıyorum hiçbir yerde yayınlanmadı. Şimdi... Ayşenur Koli var, Onur Şentürk ve Burhanat Demirek kulak vereceğiz. Dinleyici destek projesi özel yayınında 2013 yılında konumuz olmuşlardı stüdyomuzda ve E söylemişlerdi. Onları dinleyelim. çeke maya gibi sin doğsin doğalıyuli Ayşinur Köli var. Onur Şentürk ve Burhanas Demir'den ENAS'ı dinledik. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Sabahlık programını dinliyorsunuz. Ben Didem Gençtürk. Bu akşam gerçekleşecek bir etkinlikten sahne alacak insanlardan eserler dinletmeye çalışıyorum size bugün. Şimdi biraz daha neşeli şeyler çalayım istiyorum. VOVA grubu Hikmet Akçiçek de bu akşam sahnede olacak. Ella Ella bunu Kazım Koyuncu'dan da dinlemiştik. Hemşince bir şarkı deneyelim. <laughs> . Ya bir dağ çenin ya rastı gasıy yallah. En turk amı ya rastı yallah. hayde togaskişer muslikayronski şer hayde geldi yar bir yerler togaskişer hedef çağsımır <gülüyor> geldi yar bir hava var ay mandinet çutme havaray şöyle noku kukulinin kukulinin şöyle noku kukulinin Sen çıldırdın. Geceyi deep Makine açlamayı açtadım çıktım başına, başlamayı şeydir da o makine açlamayı açtadım sevdalık peyşe durda ben daha yeni başladım sevdalık peyşe durda ben daha yeni başladım Dolani çala çana, çıktım birinci çala çana, çıktım görünce dala kala çalaca çala çıktım görünce dala bak ben düştüm de kızlar sarıldı bana bak üştüm bak kızlar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 Vova grubunun Hemşince Ezgiler albümünden Ella, Ella dinledik. Kazım Koyuncu'dan dinlemeye çok alışık olduğumuz bir şarkı ama Hikmet Hak sesiyle dinledik. Fırtına İnisiyatifi'nin gerçekleştireceği bu akşamki de Mekan'daki konserden çeşitli müzisyenlere yer verdik bugün programda. Son bir parçayla bitireceğiz programı. Ayşenur Kolibar'ın 2012 yılında çıkardığı Bahçeye Hanımeli albümünde ikinci CD'nin aslında ilk şarkısı Gürcüce bir şarkı Minokitana. Mokitana. Ee, kim getirdi demek bir aslında aşıkların, sevdalıların atışması. Kenan Yaşar'la beraber söylüyor bu şarkıyı Ayşe Nurkoli var. Onları da bir günaydın demiş olanım. Kenan Yaşar da bu akşam Gürcüce şarkılarıyla sahnede olacak. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ayşe Nur'un var ve Kenan Yeşar'dan dinliyoruz. Winmogitana Shali ay vin mogitana hoy baila masifashali ay vin mogitana hoy shan ma syam chan ma kagaman mogitana hoy shan Ay lamazı kala mani vin mogitana hoy ay lamazı mani vin mogitana hoy Şend maziyam çenaka ma kaman mogitana hoy şend maziyam çenaka ma kaman mogitana hoy Chagi bovin bogitana, boy, baila mazi chagi bo boy. Chan, ma boy, chan ma boy, boy. Boy, sen tetri kaba vin